şerral umuri muhtesasatuha ve kullu mutesasatin bid'a ve kullu bidatin ve Tefsir dersimizde Kehf suresinin 60. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle nailen şöyle buyuruyor. Bir vakit Musa genç adamına demişti ki durup dinlenmeyeceğim. Ta iki denizin birleştiği yere kadar varacağım yahut senelerce yürüyeceğim. İbn Abbas radiyallahu ayette geçen hukuben Kelimesiyle uzun bir zaman kastedilmektedir demiştir. 61. Ayet Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde bir yol tutup gitmişti. Mücadeledeki ki balıklarını kaybettiler. 62. Geçip gittiklerinde Musa genç adamına Kuşluk yemeğimizi getir bize. Hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden başımıza yorgunluk geldi dedi. 63. Dedi ki gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. O şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. 64. Musa işte aradığımız o idi dedi. Hemen izlerinin üzerine geri döndüler. 65. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş. Yine ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Hmm. Ebu Hureyel radıyallahu anh'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onun Hızır diye adlandırılmasının sebebi, kuru otlar üzerinde oturmuş olması ve kalktıktan sonra o otların yeşerip sallanmaya başlamasıdır. <gülüyor> 66. Musa ona sana öğretilenden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı? dedi. 67. Dedi ki, doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. 68. Kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin? 69. Musa, inşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem dedi. 70. Eğer bana tabi olursan sana o konuda bilgi verince kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma dedi. 71. Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman o gemiyi deldi. Musa, halkını boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen büyük bir iş yaptın dedi. 72. Ben sana benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi dedi. 73. Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni sorumlu tutma, işimde bana güçlük çıkarma dedi. 74. Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, tertemiz bir canı, bir can karşılığı olmaksızın katlettin ha. Gerçekten sen fena bir şey yaptın. 75. Ben sana benimle beraber sabredemezsin demedim mi dedi. 76. Musa, eğer bundan sonra bana sana bir şey sorarsam artık bana arkadaş etme. Hakikaten... Benim tarafından mazeretin sonuna ulaştım dedi. 77. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere bulunan, yıkılmak isteyen bir duvarla karşılaştılar. Hızır hemen onu doğrulttu. Musa, dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi. 78. Hızır şöyle dedi. İşte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemeyeceğin, sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. 79. Gemi var ya o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu kılmak istedim. Onların arkasında her gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. 80. Erkek çocuğa gelince onun ana babası mümin kimselerdi. Bunun için onları azgınlık ve körlüğe boğulmasından korktuk. Yezid bin Hurmuz dedi ki, Necdet el Haruri İbn Abbas radyalanmaya çocukların öldürülme konusunu soran bir mektup yazdı ve mektubunda Musa aleyhisselamın dostu çocuk öldürdü dedi. Ben de İbn Abbas radyalanmanın cevabını kendi elimle şu şekilde yazdım. Çocukların öldürülme konusunu soruyor ve mektubunda Musa Aleyhisselam'ın dostu çocuk öldürdü diyorsun. Eğer çocuklar hakkında o bilgili kişinin öldürdüğü çocuk hakkında bildiğini biliyorsan öldürebilirsin. Ancak böyle bir bilgin yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuk öldürmeyi yasaklamıştır, onları bırak. Bunu Müslim, Ahmet ve İbn-i Şeybe rivayet etmişlerdir. 81. Böylece istedik ki Rableri onun yerine, kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. 82.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 ''Bize bana sorun'' dedi. ''Ben ey Ebu Labbaz, Allah Teala beni sana feda kılsın.'' Kufe'de Nef adında bir kısacı var. Hızır'ın yanındaki Musa'nın İsrailoğullarının Musa'sı olmadığını söylüyor.'' dedim. Dedi ki, ''Allah'ın düşmanı yalan söylemiş.'' Ubey kabr Kavr radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle nakletti. ''Allah'ın Resulü Musa bir gün insanlara Allah Teala'yı hatırlattı. İnsanların gözleri dolup kalpleri yumuşayınca dönüp gitti.'' Ardından bir adam ona yetişti ve ''Ey Allah'ın Resulü, yeryüzünde senden daha alim biri var mı?'' diye sordu. Musa Aleyhisselam yok deyince Allah Teala alimliği kendisine nispet etmediği için Musa'ya sistem etti ve birakis var.'' buyurdu. Musa Aleyhisselam ''Rabbim o nerede?'' dedi. Allah Teala iki denizin birleştiği yerde.'' buyurdu. Bunun üzerine Musa ''Rabbim bana onun yerini bilebileceğim bir işaret ver.'' dedi. Allah Teala ''Yanına ölü bir balık al, balık canlandığı yerde onu bulacaksın.'' buyurdu. Musa bir balık alıp sepetin içine koydu. Hizmetçisi Yuşa bin da bu balığın senden ayrıldığı yeri bana bildirmekle seni sorumlu tutuyorum. Sana fazla da bir hükümlük verilmiş değil dedi. Islak toprağın yani sahilin bulunduğu yerde bir kayanın gölgesindeyken balık hareketlendi. Musa uyuyordu. Hizmetçisi onu uyandırmayayım dedi. Ancak Musa uyanınca ona haber vermeyi unuttu. Balık hareketlenerek denize girdi. Allah Teala suyun akıntısını balık için durdurdu. Öyle ki balığın izi taşa çıktı. Musa, bu yolculuğumuzda çok yorgun düştük dedi. Allah Musa'nın yorgunluğunu gidermişti. Geri döndüklerinde Hızır'la karşılaştılar. Hızır'ı elbisesine bürünmüş bir şekilde buldular. Giysinin bir ucu ayaklarının altında, diğer ucu ise başındaydı. Musa ona selam verince Hızır yüzünü açtı ve ''Burada selam var mı ki? Sen kimsin?'' diye sordu. Musa ''Ben Musa'yım'' deyince Hızır, ''İsrailoğullarının Musa'sı mı?'' dedi. ''Musa, evet.'' dedi. Hızır ne istiyorsun dedi. Musa sana öğretilen ve hayra götüren ilmi bana da öğretmen için geldim dedi. Hızır ey Musa Tevrat'ın ellerinin arasında olması ve sana vahiy inmez sana yetmiyor mu? Bende senin bilmemen gereken bir ilim var. Sende de benim bilmemen gereken bir ilim var dedi. O esnada bir kuş gagasıyla denizden bir yudum su alınca Hızır vallahi senin şu ilminle benim ilmim Allah Teala'nın ilmi karşısında ''Şu kuşun gagasıyla denizden aldığı su kadardır.'' dedi. Gemiye bindikleri zaman insanlar bu kıyıdan öbür kıyıya taşıyan küçük kayıklar gördüler. Kayıktakiler onu tanıdılar ve ''Allah Teala'nın salih kulu, biz onu ücretsiz taşırız.'' dediler. Ancak Hızır kayığa binince bir kazık çakarak kayığı deldi. ''Musa, sen onun içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir şey yaptın.'' dedi. ''Bunun üzerine Hızır, ben sana benimle beraberle sabredemezsin demedim mi?'' dedi. Musa'nın ilk sabredeme işi unutarak oldu. İkincisi şart koşarak, üçüncüsü ise kasıtlı olarak gerçekleşti. Sonra Musa, unuttuğun bir şeyden dolayı beni sorumlu tutma ve işimi de zorlaştırma dedi. Sonra bir çocukla karşılaştılar. Hızır oynayan çocuklar gördü. İçlerinden kafir ve güzel olan bir çocuğu aldı, yatırıp bıçakla kesti. Musa, bir cana karşılık olmadan masum ve günahsız bir cana mı kıydın dedi. Sonra yola devam ettiler. Hızır köyde eğilmiş, yıkılmak isteyen bir duvar gördü. Hızır eliyle duvar düzeltti. Musa ona, sen bu duvar düzeltmene karşılık onlardan bir ücret alabilirsin dedi. Burada ücret olarak yiyecek kastedilmektedir. Arkalarında da bir kral vardı. Bu kral her gemiyi zorla ele geçiriyordu. Hızır, işte bu gemi kralın yanından geçtiği zaman içindeki delikten dolayı ele geçirilmemesini istedim. Kralı geçtikten sonra da gemiyi onarır, ondan faydalanırlar dedi. Gemdekilerden bazıları deliği şeyle kapatalım derken bazıları da ziftle onaralım dediler. Hızır, çocuğa gelince onun anne ve babası mümin kişilerdi. Ancak kendisi kafir idi. Çocuğun onları azdırmasından ve küfre sürüklemesinden çekindik. Zira çocuğa olan sevgileri anne babasının onun dinine tabi olmalarına sebep olabilirdi. Rablerinin Hızır'ın öldürdüğü o çocuktan daha temiz ve onlara daha çok merhamet eden birini vermesini diledik. Said'in dışındaki raviler, o çocuk yerine anne babasına bir kız çocuğunun verildiğini söylerler. Bunu bu karbe Müslim ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Ubey bin Kabr radiyallahu anh'den diğer rivayette, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Musa aleyhisselam, İsrailoğulları arasında hutbeye kalkmıştı. Kendisine en bilgili insan kimdir diye soruldu. O da benim dedi. Bu şekilde cevap verdiği ve Allah Teala'ya ilmi havale etmediği için Allah azze ve celle onu azarladı. Allah Teala da İki denizin birleştiği yerde kullarımdan biri var, o senden daha bilgilidir diye buyurdu. Musa Aleyhisselam da, Ya Rabbi ona nasıl ulaşabilirim diye sordu. Allah Azze ve Celle, bir zembil içinde bir balık taşı, onu nerede kaybedecek olursan denizde işte o zatı yani Hızır'ı orada bulursun diye buyurdu. Bir zembilin içine bir balık koyup yüklendiler, yola koyuldular. Yanına da genç arkadaşı Yuhşab-i Nun Aleyhisselam'ı aldı. İki denizin birleştiği yerdeki kayaya geldikleri zaman başlarını üzerine koydular ve uyudular. Bu sırada suyun üzerindeki balık çalkalanıp suyundan dışarı çıktı ve denize düştü. Denizde ise bir yol tutup gitmişti. Allah Teala da suyun akışından balığı engelledi ve bir kavis çizer gibi denizde kaldı. Uyandıktan sonra genç Musa Aleyhisselam balığın denize düşüp kayıp olduğunu haber vermeyi unuttu. Gece ve günün bakiyesi boyunca bütün gün gittiler. Öbür günün sabahı olunca Musa Aleyhisselam gence haydi kuşluk yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzda epey yorulduk dedi. Halbuki Musa Aleyhisselam Allah'ın emir buyurdu o yerin ötesine geçmedikçe yorgunluk hissetmemişti. Genç bir bak kayaya sığınıp konakladığımız vakit balığı unuttum. Onu hatırlamam bana şeytandan başkası unutturmadı. O şaşlayacak bir halde denizde yolunu tutup gitmişti. Balık denizde yolunu tutmuştu. Onlar da bu olay üzerine hayretle kalmışlardı. Musa Aleyhisselam gence işte aradığımız oydu dedi. Hemen izlerin üzere geri döndüler. Ta ki kayaya varmışlardı. Bir de baktılar ki elbisesine bürünmüş bir kimse duruyor. Musa Aleyhisselam selam verdi. Hızır Aleyhisselam da acayip. Bu senin ülkende selam var mıdır dedi. Ben Musa'yım dedi. O da İsrailoğlu Musa mı diye sordu. Musa da evet dedi. Ve devamla, sana öğretilenlerden bana hayra ve hidayete götüren bilgi öğretmen için geldim dedi. Hızır da senin benimle birlikte sabır göstermeye gücün yetmez dedi. Ve devamla. Bende de Allah'ın kendi ilminden bana verdiği ilim var ki sen onu bilmezsin. Ben de Allah'ın sana verdiği öyle bir ilim var ki onda ben bilmem dedi. Bunun üzerine Musa "Sen beni inşallah sabırlı göreceksin ve senin işlerine karışmayacağım." dedi. Hızır da ona "Eğer bana tabi olursan sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şekilde hiçbir şey hakkında soru sorma." dedi. Gemileri olmadığı için denizin kıyısından yürüyerek gittiler. Bir gemi geçti, kendilerini gemiye almalar için söyleştiler. Hızır Aleyhisselam tanıdıklar için ücret almadan onları gemiye aldılar. Derken Hızır geminin tahtalarından bir tahtayı baltayla söküp aldı. Musa Aleyhisselam da bunlar ücretsiz bizi gemilerine almış kimselerdir ve sen de batırmaya çalışıyor. Halkını boğmak için mi e, bu gemiyi deldin? Gerçekten sen ziyanı, zararı büyük bir iş yaptın dedi.'' Hazır, ben sana benimle beraberliğe sabredemezsin dememiş miydim dedi. Musa Aleyhisselam da unuttuğum için benim kusuruma bakma ve işimde bana güçlük çıkarma dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ilki Musa Aleyhisselam'ın unutmak suretiyle düçar olduğuydi Bu sırada geminin kenarında bir serçe kondu ve gagasıyla denizin suyuna bir defa gagasını daldırdı çıkardı. Bunun üzerine Hazır Aleyhisselam şüphesiz benim ve senin ilmin Allah'ın ilminden şu serçenin, ''Denizden eksitti kadar bir şey eksitmiş değildir.'' dedi. Sonra da gemiden karaya indiler. Yine denizin sahilinde yürürlerken Hızır Aleyhisselam çocuklarla beraber oyun oynayan bir küçücük çocuğu gördü. Ve çocuğun kafasından tutup kafasını kopardı ve onu öldürdü. Bu olay karşısında Musa Aleyhisselam dedi ki, ''Tertemiz bir canı, bir can karşılığı olmaksın katlettine. Ha. Hakikatten sen fena bir şey yaptın.'' ''Hızır, ben sana benimle beraber sabır gösteremezsin dememiş miydim?'' der. Nitekim bu olay ilkinden daha şiddetliydi. Musa eğer bundan sonra bir şey soracak olursan artık benimle arkadaşlık etme. O takdirde tarafımdan mazur sayılırsın dedi. Yine gittiler. Nihayet bir köy halkına vardılar. Onlardan yiyecek istediler. Ancak onlar misafir olarak kabul etmediler. Orada yıkılmak üzere bir duvarı gördüler. Hızır Aleyhisselam bu duvarı doğrultup düzeltti. Hızır o duvarı eliyle doğrulttu ve bunun üzerine Musa bu köy ahalisinden yiyecek istedik vermediler ve misafir olarak bizi kabul etmediler. İstiyorsan bu duvarı onarmana karşılık bir ücret alabilirdin dedi. Hızır aleyhisselam da işte bu seninle benim aramızın ayrılmasıdır dedi. Ve hadis Allah azze ve celle'nin işte bunlar hakkında sabır gösteremediğin şeylerin iç yüzüdür. Ayetine kadar devam ediyor. Bunun sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer sabır etseydi de aralarında Geçen olaylar bize hak tarafından kısa olarak anlatılırdı. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Evet, bu Hızır aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın kıssası. Burada dikkat edilmesi gereken bir iki nokta şöyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki nebiler kendi kavimlerine gönderilirlerdi. Ve yine aynı şekilde önceki kavimlerde e, ilham olunan, yani Allah tarafından ilham olunan kimseler vardı. Hadiste buyurulduğu gibi, geçmiş ümmetlerde muhaddesun, kendilerine ilham olunan kimseler vardı. Şayet benim ümmetimde böylesi varsa o mutlaka Ömer'dir e, diye buyruluyor. Yani burada muhaddesun ifadesi, ilham Allah tarafından veya melek tarafından ilham edilir, edilmesidir. Bizim ümmetimizde ilham tabii ki var ama bu melek kaynaklı bir ilham mı yoksa şeytan kaynaklı bir vesvese mi? Bunları ayırt etmek için yine insanlar kitaba ve sünnete arz etmek zorundadırlar. Yani kitap ve sünnetin harcinde hareket etmek söz konusu değil. Onlar daha gelince Musa Aleyhisselam Hızır'a tabi olmak mecburiyetinde değildi. Hazırda Musa Aleyhisselam'ın şeriatına tabi olmak mecburiyetinde değildi. Bunlar farklı şeriat. De Hatta bazılarına göre Hızır Aleyhisselam'ın bir nebi olduğu söyleniyor. Doğrusunu Allah bilir. Yani muaddeslerden olması da mümkün, nebilerden olması da mümkün. E bize bu konuda kesin bir bilgi verilmediği sürece biz de herhangi bir şey söylemeyiz. Yani e, kitap ve sünnet işte Hızır nebidir veya değildir diye net bir şey söylemekte biz de bu konuda sükut ediyoruz. Bazılar işte min ifadesi yani katımızdan bir ilim verdik ifadesiyle Nebi olduğunu e, savunmuşlardır. Bunlar tamamen istiada dayalı şeyler. E, her halükarda şurası önemli. Hz. Aleyhisselam, Musa Aleyhisselamın şeriatına tabi olmak mecburen değildi. O da Allah'tan aldığı ya vahiyle ya ilhamla hareket ediyordu. Bizim şeriatımıza gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi şayet kardeşim Musa hayatta olsaydı gelip benim şeriatıma tabi olmaktan başka yolu yoktu buyuruyor. Yine İsa Aleyhisselam'ın üzül ettiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla hükmedecek olması yani Allah Resulü bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir. Yani onun şeriatı bütün evrenseldir. Yani herkesi kapsayıcıdır. Asrındakiler ve kıyamet gününe kadar bütün insanları ve cinleri sekaleyini e, kuşatıcıdır. E, bu açıdan e, burada işte sufilerin iddia ettikleri şekilde işte şeyhe ölü gibi teslim olmak orada bunu şey yaparlar. Hatta ileri giden bazıları e, tasavvuf literatürüne e, kaynaklık teşkil eden bazıları işte şeyhine kalben dahi itiraz eden iflah olmaz seri üsakatiye nispet edilir mesela tasavvufun önderlerinden sayılan. Böyle derler. İşte bir başkası bir şeyhe biat edip de tarikat şeyhine biat edip de sonra o biatı bozan, o şeyhten ayrılan kişi, tarikattan ayrılan kişi kafir olur. Bu şekilde hükümler icat etmiştir tasavvufçular. Bütün bunlarda dayanakları işte bu kıssadır. Bu iki açıdan sakat bir çıkarımdır. Birincisi az önce söylediğimiz gibi Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın Şeriatının, sünnetinin evrenselliği. Yani herkes Allah Resulü'nün getirdiklerine tabi olmak zorundadır. İlhamlarını, rüyalarını, keşiflerini, her şeyi kitabı ve sünnete arz etmek mecburiyetindedir. Bu net bir şeydir. Yani hiç kimsenin, Allah Resulü'nden sonra hiç kimsenin durumu Hızır ile Musa'nın durumu gibi olamaz. İkinci açısı, yani bundan dolayı işte iflah olmaz Serius'e katiye nispet edilen söz veya işte tarikata girip de terk eden kafir olur gibi sözlere gelince bu tamamen Allah ve Resulüne iftiradır. Büyük bir cürüm sözdür. Çünkü bu konuda dayandıkları Hızır ile Musa kıssası burada Musa aleyhisselam üç yerde itiraz ediyor. Musa aleyhisselam bir, hiç iflah olmaması lazım. Halbuki Allah'ın peygamberidir. İkincisi, üçüncü seferde artık aralara ayrılıyor. Artık yolculuğumuz burada bitti diyor. Musa aleyhisselam bu tasavvufçuların iddiasına göre kafir olması gerekirdi. Yani bundan beridir Musa aleyhisselam. Ee, böylelikle tasavvufçuların iddia ettikleri yolun batıl bir yol olduğu anlaşılıyor. Fakat e, bu, bu iddiaların batıl olması dinde mevcut olan bazı hakikatlerin de imhasına, yok sayılmasına götürmemeli. Yani mesela İlim talebine yeni başlamış birisi her şeyi bilmemektedir. Yani ilim talebesi öğrenme aşamasındadır. Bu dünya işinde de böyledir, din işinde de böyledir. Mesela bir kişi bir marangozun yanına çırak olarak girer. Çırakken o marangoz ustasına işte e, künhüne varamadı. Yani e, neticesini bilmediği işlerden dolayı itiraz edemez. O ustadır. Ondan öğreninceye kadar işi itiraz etmeye hakkı yoktur. Bu bir edeptir. Öğrenmenin edebidir yani. Yani bu tasavvufçuların e, aşırılıklarını, kulübünü evet reddediyoruz. Ama şu ilmin edebini tamamen reddetmek de başka bir aşırılıktır. Yani ifrat ve tefrit boyutudur bu. İfrat boyutu bu. Tefrit boyutu e, bu şekilde. Yani bu edebin komple terk edilmesi. Mesela bir çocuk... Akıl bali oluyor, anne babasından eğer bilgi sahipleri ise ondan bir şeyleri öğreniyor. Mesela namaz kılmayı künhüyle öğrenmesi, delilleriyle öğrenmesi mümkün değildir o çocuğun. Ama büyüklerini taklit ederek de, e, alışır, sonra delille hareket etmeyi öğrenir. Yani aklı ermeye başladığı zaman, delillere vakıf olduğu zaman. Mesela e, bir kimse İslam'a ilk girdiğinde, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah der, İslam'a girmiş olur. İslam'a girdiğin andan itibaren bütün iman hakikatlerini ayrıntılarıyla, yani tevhidin şubelerini, imanın şubelerini, şirkin şubelerini bunları bilmez mümkün değildir. Öğreninceye kadar yani zaruri taklit dediğimiz bir dönemi vardır. Yani her şeyi deliliyle bilmeyebilir. Ama öğrenme sürecinde olduğu müddetçe, yani öğrenme gayreti içerisinde olduğu müddetçe, bilmeden yaptıklarından Allah onu e, sorumlu tutmuyor. Bu taklidin caiz olduğu manasında değil. Bu hangi manada? Mazur görülmedir bu. Eğer kişi öğrenme aşamasındaysa, bilmediklerinden sorumlu olmaz. Ama öğrenmeyi terk ediyorsa, ilimden yüz çevirme, Böyle yapıyorsa evet, bu e, bu kimse mazur da olmaz. Ama taklit e, hiçbir şekilde övülmüş değildir, e, temize çekilmiş değildir. Taklit hep kitapta, sünnette kınanmıştır. Dolayısıyla e, ilim öğrenen, ilim talebesinin pozisyonu da budur. İlim öğrendiği hocasından veya hocalarından, yani tek bir tane hoca olmak zorunda değil, birden fazla hocadan e, istifade edebilir kişi... Allah Resulü Aleyhisselatü ardından sahabeler döneminde olduğu gibi. Bir sahabeye soruyor, bir diğer sabiye soruyor. Farklı farklı ilimler alabiliyorlardı. İkinci bir bidat demek ki burada tek bir şahsı belirleyerek sadece ona tabi olmak. Sadece onun görüşlerine uymak. Bakın görüşler diyorum. Burada reylerle e, delilleri birbirinden ayırmak lazım. Yani siz bir ilim ehlinden... E, tirmizlik yaparsınız, öğrencilik yaparsınız. Onun görüşlerine delillerini öğreninceye kadar geçici bir dönem belki tabi olursunuz. Ama delillere vakıf oldunuz, delilleri incelemeyi öğrendiniz, yani usul öğrendiniz. Sonra senin hocanın, kendisinden istifade ettiğin hocanın delillerini bu sefer o öğrendiğin usulle inceledin. Baktın ki hocam isabetli veya Hata etmiş, yanılmış. Hata ettiğini gördüğün andan itibaren, yani daha kuvvetli bir delil veya tabi olduğunu o görüşü, e, nakz bir delile ta, e, vakıfı oldun, o zaman bu sefer delile e, icabet edersin. Delille hareket etmeye başlarsın. Ama bu delillerle hareket etmeyi öğrenene kadar, usulü öğrenene kadar, e, işte mesela ilim talebelerinin alimleri eleştirmesi, cerh etmesi bir edepsizliktir. Yani bu edep sınırını aşmaktır. Ama ilim ehli birbirini eleştirmiştir. Eleştirir de. E bu ne içindir? Bu hakka ulaşmak içindir. Yani hakkın büyüklüğü, azameti, öneminden dolayı ilim ehli bazen kendi hocasında cerh etmiştir. Kendi hocası derken ilim ehli mertebesine geldikten sonra. Yoksa bir talebelik e, seviyesinde birisinin hocasını eleştirmesi demek, bu işin başında edepsizlikle girmiş, edepsizlikle e, yol kimse e, gayeye vasıl olamaz. Burası farklı e, bir konu. Burada Allah Azze ve Celle, Musa Aleyhisselamla Hz. Aleyhisselam'ın kıssasında da e, böyle e, değişik dersler, ibretler veriyor bize. Birincisi, ilim konusunda iddialı olmamak. Yani mesela Musa Aleyhisselam'ın böyle bir iptilayla, sınanmasının sebebi işte en bilgili insan kimdir? Benim demesi. Allah en iyi bilendir diyerek böyle bir edep öğretiliyor. Bir. İkincisi Musa Aleyhisselam unutan bir insandır. Beşerdir yani. Evet ona vahyedilmek de Allah Azze ve Celle'nin vahyine masardır Rasulüdür. Ullazm nebilerdendir. Rasullerdendir. Fakat unutur. Beşer. Beşer. Beşer yani. Bu vasfı e, ön plana çıkıyor. Diğer taraftan bir kimsede unutkanlığın olması, bir kimsenin bazı şeyleri unutuyor olması o kimse hakkında cerh sebebi değildir. Yani falanca kimse işte şurada şu şeyi unuttu, bir daha ondan ilim alınmaz. Böyle bir yol yok demek. Unutabilir. Beşer olmanın getirdiği bir şey. Hatta e, atasözü e, beşer nisyanle ile derler. Yani İnsan, nisyan'dan gelmekte bazılarına göre insan kelimesi nisyan kelimesinden, nisyan kökünden gelmekte yani nesa fiilinden. Nesa unutmak demek, terk etmek, unutmak manalarında. İnsan kelimesi de çokça unutan manasındadır buna göre. Dolayısıyla bir kimse de beşerin tabiatı gereği olarak unutma söz konusu olabilir bu kişi hakkında bir cer sebebi değildir. Ama unutma çokça oluyorsa, bir kimsenin genel halini kapsıyorsa, çokça yanılması, çokça karıştırması, çokça unutması, bu çokça yineleyen bir vasfa ulaşırsa, mesela Ehli Hadis indinde, Ravi'nin değerlendirilmesinde, bu onu yaralayıcı, yani rivayetini işte sayı mertebesinden düşürücü, hatta bu çok ileri seviyedeyse artık zayıf mertebesine düşürücü, şekildedir. Yani burada şunu bilmek yeterli. Sahih hadis ravileri, sika dediğimiz raviler hiç unutmayan raviler değildir. Bazen unutabilir. Her beşerde olduğu gibi. Sika böyledir. Unutması çokça artmışsa çokça unutmaya başlamışsa böyle bir kimse adalet sıfatıyla birlikte haitse bu sahih mertebesinden hasen mertebesine düşürür. Böyle bir ravi hakkında saduk derler. Yani dürüsttür, adildir. Yani kasıtlı olarak bu yalan söylemez. Ama unutur, yanılabilir. Bu her beşerde olan bir şey. Bu yanılma özelliği Sika mertebesindeki ravilerden biraz daha fazla. Bu sebeple bu saduhtur Yani bu böyle bir kimsenin hadisi Hasen'dir ve Hasen hadis bizim dinimizde hüccettir. Bağlayıcıdır yani. Bakın burada buna da delil vardır. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın e, Firavun'a gönderilmesi kıssasında da yine başka bir usul daha öğretiyor. Ya Rabbi unutursam bana hatırlatması için yanımda vezir olarak, yardımcı olarak Harun'u da gönder diyor. Zaten benim dilimde bir perteklik vardır diyor. Güzel ifade edemem. Burada da tarihlerin takviyesine delil vardır. Yani mesela bir kimsede, bir ravide ufak tefek kusurlar varsa, başka bir ravi onun kusurunu gideriyorsa hem cinsin hem özelliğinden bir ravi. Onun kusurunu gideriyorsa böylelikle O tarihteki durum cevir olur. Yani giderilmiş olur ve tam bir sıhhat mertebesine ulaşır. Ee, yine bu ayette de e, hadis usulündeki muaddislerin izlediği bu yola da bir e, delil vardır. E, burada Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam'la Diyaloglarda Allah Azze ve Celle anlatmış. Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde biraz ayrıntılarıyla e, belirtmiştir. Hatta sabretseydi eğer, daha başka şeyleri de Allah Azze ve Celle bize aktaracaktı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. E, burada e, bizim istifade edeceğimiz alan, yani kendisinden ilim öğreneceğin üstada karşı, yani Musa Aleyhisselam'ın, e, Hızır Aleyhisselam'a karşı konumu gibi bu şekilde tam anlamıyla değil ama bu şekilde bir edep gözetmek ilmin gereklerindendir. Ama bunun manası o şahsa teslimiyet değildir. Yani körü körüne bir teslimiyet söz konusu değil. Bilakis burada kişi bildiği şeyle mesuldür. Mesela Musa Aleyhisselam kendi şeriatıyla mesuldü ve kendi şeriatına göre, kendisine vaaz edilen şeriata göre işte çocuğu, masum bir çocuğu öldürmek. Bu artık şeriata aykırı bir durum. Ve orada itiraz etti. Yani Musa Aleyhisselam kendi şeriatına göre bir iş yaptı. Allah Azze ve Celle zaten bunun için imtihan etti onu. Yani işte ilim iddia etmesi, sonra böyle bir şeyle imtihan ediyor ki Musa Aleyhisselam da esasında kendi mükellef olduğu şeriata tabi olarak bu itiraz yapıyor. Dolayısıyla burada hiç kimse Musa Aleyhisselam'ı kınayamaz. Yani bu kınanmaz. Fakat hikmet nerede burada? Alacağımız hikmet nerede? Şayet burada sabretse Hızır Aleyhisselam'da Allah Azze ve Celle bildirmiş. Onda sende olmayan bir ilim var diyor. Ondaki o ilme ulaşmana bu durum engel. İşte ilim tedrisi esnasında hocanın bazı huysuzlukları da olabilir. Yani öğrenciye ters gelen işleri olabilir. Öğrencinin ters gördüğü şeyler olabilir. Sebebi hikmetini bilmez öğrenci. Fakat hoca onu bakarsın bir hikmete binaen yapmıştır veya belli bir hikmete değil. Farklı bir şeyden dolayı yapmıştır. Tamamen tabiatına bağlı bir huysuzluktan dolayı da olabilir. Her halükarda selef burada hocasının bu tür şeylerine sabretmeyen ondaki ilme ulaşamaz demişlerdir mesela seleften bazılarından bu konuda nakiller var işte ben de falan gibi sabredebilseydim falancadan çok daha fazla ilim elde ederdim diyor yani mesela bazıları yani örnekler çok El-Ameş'in de mesela değişik tavırları var yani değişik tavırlar aktarılmış bunlardan yani ilim talebi sabretmeyi öğretir kişiye. Yani hiçbir şey elde edemezsen, ya ben bu adamın huysuzluğundan niye sabredeyim? Tamamen beşeri, e, belki yanlış tavırlarından. Ona bile sabretmek sana sabretmeyi öğretir. Yani her yerde, alerikler üstüne vazife olmayan yerlerde atlamamanı, yani cahillerde görülen şeyler bunlardır mesela. Her konuda işte bilgi sahibi olduğunu, bir şeyler bildiğini ortaya koymak ister. Yani sabredemeyen işin göstergesidir bu. Her konuda bilgim var benim. Her konuda bir şeyler biliyorum. Yani o bilgi ne kadar doğru bir bilgidir, ne kadar sağlam bir bilgidir. E, bu konuda da e, netliği yoktur esasında. Fakat duymuş ya onu orada atmak. Yani kişiye her duyduğunu söylemesi, her ortamda aktarması cehalet olarak yeter. Bu sabırsızlığı mesela o ilim e, tedrisi esnasında kişi aşar. Neye aşar? Yani hocanın bazı tavrı sana belki ters gelir ama o sana bir şey öğretiyor. Yani sende olan bazı olumsuz şeyleri aslında tedavi etmeye yöneliktir. Sen onun manasını şey yapamayabilirsin, idrak edemeyebilirsin. Veya o anda söylendiğinde fitne olabilecek bir şeydir. Yani onun hikmeti söylense, belli davranışların hikmeti söylense o anda fitne olabilecek bir şeydir. Belki de sen sınanıyorsundur. Allah Azze ve Celle kitabında, Furkan Suresinde ve başka ayetlerinde insanların birbiriyle imtihan ettiğini bildiriyor. Mesela sen anne babanla imtihandasın. Allah Azze ve Celle o kadar net şeyler söylüyor ki kitabında öf deme diyor. Ama anne baba yani bu. Ve anne babayla yani öfü bırak çok daha ileri şeyler söyletecek şeylerle imtihan edilirsin. yani. Ama Allah'a ve ahiretbine iman ediyorsan öf bile deme. Bununla imtihan edilirsin. Yöneticiler genel olarak Yönetici sırtına vurup malını alsa bile, yani bu dile kolay. Dile kolay. Sen bütün ömrün boyunca çalışmış, dilinmişsin, evin olmuş, işte bineğin olmuş, devlet geliyor, tak, el koyuyor. Mesela Libya böyleydi. Komünist devletler genellikle böyleydi. Şu anki hükümet de buna doğru gidiyor zaten. Tak diye koydu. Hak arayacağım bir e, durum da yok. Bunu da engelledi. Burada sabret diyor. Sabretmek demek ne demek? Bir, ayaklanma, yönetime karşı ayaklanma. İki, beşeri hukukla ilgili olarak e, herhangi bir kulun hakkına girecek işlere girme. Madem o bana zulmediyor, ben de zulmederim. Böyle bir şey hakkın yok. Teröre hakkın yok yani. Burada sabret. Ama dininle ilgili konulara müdahale ederse burada sabır yok. Dinlemek de yok, itaat de yok. Yani senin namazından alıkoyarsa... Tamam, devlettir, sabretmek gerekir, böyle bir şey yok dinde. İtaat ancak maruftadır. Hadislerde bunlar gelmiş, bu ayrıntılar gelmiş. Yani dini konulara müdahalesi, zalimlerin dini konulara müdahalesi, dinle ilgili meselelere, senin kulluğunla ilgili konulara müdahalesi ve senin dünyanla ilgili müdahalesi. Dünyanla ilgili müdahalelerde sabretmek emrediliyor. Ayaklanmamak, sabretmek. Ama dininle ilgili meselelere gelince itaat etmezsin o konuda. Dinin gereği neyse onu yaparsın. Bunun neticesinde belki seni asabilir de o hükümet, o devlet. hapse de atabilir, asabilir de bunu da yapabilir. Buna katlanacaksın işte. Bu senin dünyana yaptığıdır. Ama dininden seni kesinlikle hiçbir unsur alıkoymamalı. İbrahim Aleyhisselam örnektir. Musa Aleyhisselam örnektir. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı. Burada Allah'ın şeriatını, çizgilerini gözetme sebebiyle ateş kendisine seninle selamet kılındı. Eğer bu çizgilerde düzgün hareket ederse Allah'ın pek çok ikramına şahit olur kul. Musa Aleyhisselam işte kavmiyle beraber istese ayaklanabilirdi. Yani Firavun'a karşı ayaklanabilirdi. Öyle bir kavim vardı arkasında. Ama dedi ki İsrailoğullarıyla beni bırak, biz falanca gideceğiz bunu istedi bu böyle bir talebi oldu Firavun'dan bunun gibi yani e, bizim sabretmemiz e, gereken şeyler var beşeri hukuklarla ilgili mesela anne babaya dedik iş yerindeki amir mesela veya e, evladın anne babası babanın anne babanın evladıyla ilgili mesela sen babasın veya annesin Evladın sana serkeşlik yapıyor. Ne yapabilirsin? Yani nereye kadar bir yetkin var? Yani belli bunun şeyleri. Yani ona vereceğin terbiyede meşru sınırları gözetmen gerekiyor. Meşru sınırlarda hareket etmen gerekiyor. Tutup öldüremezsin mesela. Benim evladım değil mi? Deyip bunu yapamazsın. Yani hepsinin bir sınırları var. Ama ee, işte kadının kocasına karşı, aynı şekilde bizim zamanımızda e, serkeşlik yapmalar için adeta hükümet tarafından alabildiğine yetkiler verilen yani kadına karşı kocasının durumu da böyle. İş bu raddeye geldi. Bütün beşeri ilişkilerimizde eğer Allah'ı unutursak, işleri kendimiz çözmeye kalkarsak, Allah'ın ve Resulünün sınırlarına uymadan kendimiz halledelim bazı şeyleri diye böyle işlere girişirsek, biz çorba ederiz ve işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Ama Allah'tan yardım isteyerek, sana zulmeden yöneticin olabilir, anne baban olabilir, yakınların olabilir, eşin, akraban neyse. Allah'tan yardım istemek, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dualarına bakın, öğretti dualara bakın. Allah ile hep diyaloğu kuvvetlendirmeye yönelik. Yani o duaları yaparken o zikirleri yaparken bunların manasında ne var diye bir bakmak lazım. Yani musibet anında ne söylenir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela benim siteye yazdım bir tane Tirmiz'in rivayet ettiği hadis var. Sahabe diyor ki Allah Resulü her meclisin sonunda bu duayı yapardı diyor. Yani başımıza şöyle şöyle adamları musallat etme ya Rabbi. Dünyayı en büyük tasamız endişemiz kılma gibi hep Allah Azze ve Celle ile bağlantı. Yani sen bir insanın huyunu değiştiremezsin. Ona zorla bir şeyler yaptırmaya kalkabilirsin. Çocuğunun kolunu kırarsın, bacağını kırarsın belki ama sen onun huyunu değiştiremezsin. Ama Allah'tan yardım iste. Allah Resulü'nün öğrettiği dualardan birisi bakın bu. Allah'ım beni en güzel ahlaka hidayet et. Onu ancak sen hidayet edersin. O güzel ahlaka ancak sen ulaştırırsın. Bakın bunu yapacak Allah'tır. Allah'tan yardım isteyin. Meşru sınırlar gözetin ve sabredin. Sınırları aşmadan, şer'i sınırları aşmadan evladınızla, eşlerinizle, diğer insanlarla ilişkilerde ister afet türünden şeyler olsun, ister beşer kaynaklı afetler olsun, musibetler olsun, bunlar da Allah ile bağlantıyı koparmadan, Allah'tan yardım isteyerek ve doğru hareket ederek hareket edilirse, yol bu şekilde takip edilirse, Allah'ın nebilere, rasullere yaptığı ikramlar gibi onun veli kullarına, geçmiş ümmetlerin kıssalarından bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü onlara yaptığı ikramlar gibi e, pek çok ikramlarına siz de şahit olacaksınız. Yani bu işe e, gerçekten güç getiren, yani la havle ve la kuvvete illa billah cennet hazinelerinden bir hazinedir. Nedir manası? La havle ve la kuvvete, yani hiçbir hareket ve kuvvet yoktur ki, ancak Allah iledir. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu duayı mesela çokça yapmayı öğretiyor. Bunu yapmanın manası, yani sırf dilde söylemek değil bak. Bu, bu sözlerdeki manayı düşünerek bu zikri yapmak. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani başına gelen her şey esasında Allah'tan, Allah'ın mümkün kılmasıyla oldu. Ya Rabbi bunu ortadan kaldıracak da yine ancak sensin. Her türlü hareket ve kuvvette ancak sendendir. Kuvveti alan da veren de sensin. Yani e, bu sınırlar gözetilerek yapılmalı eee Buradaki ilim süreci içerisindeki sabretmede e, böyle bir şey. Yani hocan sana karşı belki haksızlık yapıyor. Belki de sana haksızlık gibi gözüküyor. Veya gerçekten haksızlık yapıyor. Her ikisi de mümkün ama sana düşen sabretmek. Yani haklı da olsa, haksız da olsa sana karşı yapılana sabretmek. Haklı da olabilir, haksız da olabilir. Hepsi mümkün. Veya amirine karşı veya işte... Kadının kocasına veya evladın anne babasına karşı bütün bu yetki gerektiren işlerde mutlaka imtihan ediliyoruz. Böyle akran olan kimseler de birbiriyle, yani kardeşler de birbiriyle imtihan edilir. Bunda da böyle. Hepsinde bu şekilde. Demek ki sınırları korumak lazım. Hele bilmediğin konularsa orada biraz daha fazla tolerans tanımak lazım. Yani senin bilmediğin ama başkasının bildiği bir konuda bir ilim üzere yapıyorsa... Orada biraz daha farklı bir e, mertebe söz konusu. Çünkü burada Hızır Aleyhisselam'da bir ilim olduğunu bildiriyor Allah Azze ve Celle ama bu ilim Musa Aleyhisselam'da olmayan bir ilim. Bu sebeple bilmediğin şeyler var. Yani adeta Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a sabretmesini tembihlemiş gibidir burada. Allah Resulü de cümlenin sonunda böyle diyor zaten. Eğer sabretseydi daha farklı şeyler görecektik diyor, öğrenecektik diyor Allah Resulü Aleyhisselam. E, neticede zahirine baktığın zaman işte bir zulüm var. Adam seni bedava e, gemisine almış. Sen tutuyorsun. Oradan bir tahta kırıyorsun. İşte tuhaf geliyor. Ama bunun hikmetini öğrendiğinde farklı şeyler çıkabiliyor arkasından. E, i̇şte bizim Allah'ın şeriatına karşı e, böylesine teslim olmamız lazım. Yani Allah'ın, Resulü aleyhissalatü vesselamın bize Allah katından getirdiği her şeyde biz sebebin hikmetini bilmesek de teslim olmamız gerekir. Çünkü o Allah'tan bir ilimle gelmiştir. Sizden birinin bardağına sinek düştüğü zaman onu tamamen daldırsın, öyle atsın diyor. Bitti. Yani e, niye böyle? Yok yani. İşte sizden birisi e, yemek yediğinde besmele çeksin. Bunu yapmadığı zaman unutursa, Çekmezse şeytan onun yediğine ortak olur diyor. Daha bir sürü bize gayb olarak bildirilen şeyler var. Eğer Allah'tan ve Resulü'nden gelen bir gayb bilgisi ise bize burada düşen teslimiyettir. Yani burada bu, bu hikmeti iyi anlamak lazım. Mesela sünnet inkarcıları bunu yapmıyorlar. O yüzden sünnet inkarcısı oldular. Ne diyorlar onlar? İşte mesela Miraç hadisesi anlatılıyor. Olur mu diyor. Allah ile pazarlık mı olur diyor vesaire. Şuradan getiriyor, buradan götürüyor. Veya bazı ayetlerle bazı hadisleri kendilerince çelişik buluyorlar. Değişik yorumlara gidiyorlar. E yahu siz madem Kur'an okuyucusunuz şu kıssayı okumuyor musunuz yani? Sizin bilmediğiniz bir açıdan bunun bir tevili var. Sizin idrak edemediğiniz bir açıdan bunun bir yönü var yani. Nitekim Said bin Cübeyr Rahimullah'a böyle bir şey soruyorlar. Senin bu söylediğin hadis diyorlar. Allah'ın kitabına aykırı diyorlar. O da diyor ki sus diyor. Allah'ın Resulü Allah'ın kitabını senden daha iyi bilirdi diyor. Böyle yani bu iş. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis istiyorsunuz Ama size göre, Kur'an'a vakıfsınız ya, size göre yani bizzat işliyorsunuz Allah Resulü'nden Kur'an'da yok böyle bir şey ve Kur'an'a aykırı geliyor size göre. Mesela işte ayet açık. Size ancak şunlar haram kılındı. Leş, kan, domuz eti değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bize kanlardan şu ve şu. Dalak ve ciğer helal kılındı diyor. Ölülerden balık ve çekirge diyor. Başka bir yerde işte ehli eşeklerin eti. Yırtıcı hayvanlar, pençeli kuşlar, bunların etlerini haram kıldım diyor. E, Kur'an'da diyor ki, yani size ancak bunlar haram kılınmış görüyorum. Kitapta bunlar var. Ey Allah'ın Resulü sen kitabı aykırı konuşur mu diyeceğiz yani? Böyle bir şey mi var? Hadis inkarcılarının mantığında bu var işte. Bu böylesi edepsizlikleri e, Allah kitabında bu kıssayla aslında e, def ediyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu teslim olunması gereken bilgi, hangi bilgi? Burası önemli. Eğer o bilgi Allah'tan ve Rasulü'nden geliyorsa teslim ol. Ama Allah ve Rasulü dışında başkasından geliyorsa, buna teslim olmak, o kimseyi, o, kim, o görüşü, Allah'ın vahiy mertebesine koymak, o kişiyi de Allah'ın Rasulü mertebesine koymak olur. İşte buradaki sınırı yakalamak lazım. İfrat ve tefritten sakınmak gerekir derken, bu inceli yakalamak lazım. Yani ilim ehli eğer Allah'tan ve Resulü'nden naklediyorsa burada teslim olmak gerekir. Burada teslim olmak o ilim ehline teslim olmak değil. Allah'a ve Resulüne teslim olmaktır. Yani İbn Abbas radıyallahu anhu'nun kıssasını hatırlayalım burada. Temettu haccı meselesinde Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam yaptı bunu diyor Temeddüecini. Ama Ebubekir Ömer yasaklıyorlardı diyorlar. Diyor ki başımıza taş yağacak. Ben size Allah Resulü diyorum. Siz bana Ebubekir Ömer diyorsunuz diyor. Evet burada hiç kimse ne İbn Abbas radıyallahu ne karşısındaki Ebubekir Ömer radıyallahu mertebesini düşürücü bir şey söylemiyor. Onların dindeki yüce konumlarını inkar etmiyor ki o Ömer radyolar kendisine ilham olunanlardan birisi. Pek çok yerde beş altı tane ayet, onun görüşüne muvafık bir şekilde indiği halde. i̇bn Abbas radıyallahu anh, acaba Ömer radıyallahu anh'ın, Ebubekir radıyallahu anh, konumunu mu inkar ediyor burada? Hayır. Allah ve Rasulü'nden gelen bilgiyle başkalarının iştahat ve reyine, istidhaline dair olan bilgiyi birbirinden ayırıyor. Hepsini olması gereken yere koyuyor. Çünkü bunu yapmamak zulümdür. Yani zulüm bir şeyi olması gereken yerden başka bir yere koymaktır. Hakkını vermemektir. Burada Ebu Bekir ve Ömer radyalanmaya böylesi bir teslimiyet, yani sünnete aykırı olmasına rağmen Ebu Bekir ve Ömer radyalanmaya itaat demek, onlara hakları olmayan bir mertebeyi vermek demektir. Bu bir zulümdür. Bunun gibi. Dolayısıyla biz ilim ehline demek ki muhatap olurken, bir, neye teslim olacağız? İlim ehline evet edep gözetilmesi gerekiyor ama neye? Bir, kitaptan ve sünnetten delil varsa, onun mantığı teslim olması gereken bir lafızdır. Kitap ve sünnetin lafızları. Bu alim eğer istimbat ediyor ise, bu istimbat isabetli bir istimbat mıdır? Yoksa isabetsiz bir istimbat mıdır? Talebe mertebesindeki bir öğrenci bunu keşfedemeyebilir, idrak edemeyebilir. Dolayısıyla burada acele etmemeli. İşte senin bu istinbatın kitabı ve sünnete aykırı demek de talebe mertebesindeki birisinin acele etmemesi gerekir. Çünkü o henüz bu işi bilmiyor. Yani bu ilmin aletlerini, detaylarını, usulünü tam bilmiyor. Burada söz kimindir? Tabii ki usulü bilenindir. Yani ustayla çırak tartışsa söz ustanındır. Bu yüzden Allah Azze ve Celle eğer bilmiyorsanız kitabı ehline, zikir ehline sorun diyor. Yani ehli olan bir kimseyle ehli olmayan kimsenin farkını Allah kitabında Zümer suresinde de bildiriyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Elbette ki bilenlerin istidlaliyle bilmeyenlerin istidlali birbirinden farklı olacaktır. Yoksa e, durum zamanımızda olduğu gibi bazı cahiller kendilerince e, ilme, Dayanmayan çeşitli istidralliler yapıyorlar ve alimleri bu konuda hatalı görüyorlar. Evet, alimler hata yapmaz kimseler değildir. Kimse bunu söyleyemez. Hata yaparlar. Ama bir alimin hata ettiğini yine o usulü bilen başka bir alimin belirtmesi hakkıdır yani. Yoksa e, cahillerin e, ilim ehlini eleştirmesi asla tasvip edilen bir yol değildir. Evet, teslimiyet kitabı ve sünnetedir, alime değil. Onun reylerine biz teslim olmayız. Eğer istidlallerinde reyiyle söylediği, istimbatıyla söylediği bir şey varsa, biz mesela bizce belki aykırı görünüyor kitabı ve veya oturmuyor bir şeyler, orada tabi olmak zorunda değilsin. Ama nassın mantıkuna uymak zorundasın. Kimse nasılsın mantıkunu inkar edemez. Yani böyle bir lüksü yok, itiraz etme lüksü yok. Lafızlarına, birebir lafızlarına. Ama bu lafızlardan birisi, bir alim istinbad ediyor. Bu, işte bu hadis, şuna delalet eder diyor, ilim ehli. Belki isabet ediyor, belki etmiyor. Biz onu fark edemiyoruz. Acaba Arap dili buna müsait mi, değil mi? Belki vakıf değiliz. Fakat Arap dil ne o biliyor? Biz bilmiyoruz mesela. Böyle bir durumda biz tevakkuf ederiz. Eğer aykırı görüyorsak. Tevakkuf ederiz. Başka ilim ehlinin e, sözü vardır burada yani. Bu yanlıştır diye. Başka bir ilim ehlinin sözü olabilir. O zaman e, hatalı bulabilirsin. Orada da sözü ilim ehline. İşte ben burada bu alimin hata ettiğini tespit ettim deme hakkın yoktur. Fark, falan alim buradaki hatayı tespit etmiştir. Topu ona atarsın. Çünkü sen o işte vakıf değilsin ki sen bilmeden biliyormuş gibi görünmen kişinin sahip olmadığı e, bir şeyi sahipmiş gibi iddia etmesi büyük bir yalancılıktır yani. Maalesef ilim adına da bunlar yapılıyor. Adam mesela Arapça bilmiyor. Arapça kaynaklardan delil gösteriyor. Yani Türkçe'ye tercüme edilmemiş. Arapça kaynaklarda işte falanca, işte mesela Şecer'i emalisine rivayet etmiştir diyor. Senin Şecer'in emalisini okudun mu? Arapça biliyor musun? E yok, sen nasıl bunu delil getirebiliyorsun? İşte falanca halim, e onu baştan söylesene. Bunu bilelim ki, bunu iddia eden bir alim midir, cahil midir, onu bilelim yani. Ee, başkasına ait şeylerle, kendisine olmayan, fakat başkasına ait şeylerle, kendisine nispet ederek iddia etme, bu ilimdeki tedrisin e, bir başka yönü. Yani hakları sahiplerine eda etmek lazım. Ee, daha başka şeyler de var ama, e, bunlar zaten eee lafızların akışından hepinizin anladığı gördüğü şeyler. Allah izin verirse bir sonraki derste 83. ayetle Zükeriye'nin kısasına geçeceğiz Kehf suresinde. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en lâ ilâhe ve esteğfiruke ve töbü